Allah hakkıyla inşallah öğrendiklerimizi kavramayı ve yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bilmiyorum aranız nasıl bilinci kuşanmakla ama ben sizden söz almıştım. Herhalde niyet bilincini kuşandınız. İnşallah pazartesi günü iman bilincini kuşanacaksınız. Nasıl gidiyor diye sormuyorum. Ahirette görüşeceğiz. Onun için şimdi bir şey söylememin bir anlamı yok. İnşallah bu üç ayları bu güzelliklerle bir bilinç kuşanarak yürüme adına o yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Allah söylenenleri bu mecliste bırakmasın, hayatlarımızı aktartsın inşallah. Fatır Suresinin 10. ayetinde Rabbul Alemin olan Allah'ımız izzetin kaynağının sadece kendisi olduğunu söyler. İzzet tamamen O'na aittir. O'na kul olanlar da o izzetten nasiplar olurlar. O ayetin devamında Allah'a ulaşacak salih amel ve güzel sözden bahsedilir. Allah'a ulaşacak, Allah'ın kabul edeceği güzel söz ve salih amel olduğu hakikatinin altı çizilir. Güzel söz nedir? Allah'ın kitabı güzel sözdür. O kitabın ilk muhatabı olan aleyhissalatü vesselam efendimizin bize öğrettiği, mesela tesbihat dediğimiz, evrat dediğimiz, eskar dediğimiz, bugün hadis kitaplarımızda geçen birçok efendimizin lisanıyla duyurulan kelimeler de güzel sözlerdir. Üç ayların bidayetinde sayılırız, ben bir güzel söz dilimize yapışsın diye bir söz aktaracağım size inşallah. Madem güzel söz Allah'a ulaşıyor, biz de bir güzel söz söyleyerek bugünkü sohbetimizi, bugünkü meclisimizi açalım beraberce. Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. Hadisi nakleden Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki ve vesselam Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Kelimetani Xafif tanı, alı lisan, taqılatanı fil mizan, habbetanı ila Rahman. Subhan Allah ve bihamdhihi. Subhan Allah lazim. İki kelime vardır ki o kelimeler dile hafif, mizanda terazi da ağır, Allah'a ise sevgilidir. Nedir o iki kelime? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Bütün hamdler ona aittir. Bütün noksanlıklardan beri olan Allah yüceler yücesidir. İnşallah Resulullah'ın bu evradı bizim de evradımız olsun. Dilimizi alıştırmak için üç kez söyleyelim mi beraberce? Gelin söyleyelim. Subhanallah ve bihamdhihi, Subhanallah Al Azim, Subhanallah ve bihamdhihi, Subhanallah Al Azim, Subhanallah ve bihamdhihi, Subhanallah Al Azim. Allah şahadetimizi, ikrarımızı kabul buyursun ve Subhan Allah'ın gölgesinde, o çok büyük bir kelime, çok büyük bir evrat, çok büyük bir tesbih, ona girersek Mehdi'ye zaman kalmaz biz asıl konumuza girelim ama büyük olduğunu unutmadan bu kelimenin altında da bazen ezilerek inşallah şu güzel günleri, şu mübarek günleri geçirmeyi, geçirme adına gayret verelim inşallah. Bana diyeceksiniz ki hocam ne işin var senin Mehdi ile? Vallahi benim de bir işim yok ama işte millet rahat bırakmıyor. Bir kere geldik bu meseleye. Bu meselenin hakkını verme adına da bir şeyler söylemeye çalışacağız. Zor bir mesele ama Ehlibeyt Mektebi diye bir ders silsilesi yaptığımız zaman işin nihayetinde bu noktaya getirmek gerekiyor sözü. Çünkü Ehlibeyt'in son silsilesinden bahsedeceğiz. O da inşallah bugünkü bahsimiz olan Hazreti Mehdi olacak. Konu zor olduğu için Algılama ve anlama adına da sıkıntılarımız var. Bir de inanılmaz derecede bir zihni karışıklık var. Böyle bir karışıklığın olduğu bir zamanda böyle bir meseleyi irdelemek de kolay değil. Onun için ne olur, ne çıkar, ne istifade ederiz bilemiyorum. Ama inşallah sözün başında bir dua edeyim ara ara diyorum ya bir dua edeyim siz de amin diyin. siz buna da gelin amin diyin. Allah bizi hakikatinden ayırmasın. Amin. Bakın duanın inceliğine dikkat edin. Allah hakikatten ayırmasın demedim. Allah bizi hakikatinden ayırmasın dedim. Niye biliyor musunuz? Hakikat bir tane ama bin tane şimdi ben hakikatim diyen var. Dolayısıyla o ah hakikat adına ortaya çıkanlar gerçekten ne kadar Allah'ın hakikat diye isimlendirildiği orada belli olacak. Onun için bizim duamız da böyle olsun. Allah bizi hakikatinden ayırmasın. Onun bunun hakikat diye sunduğundan değil de bizatihi Rabbimizin hakikat diye isimlendirdiği, nitelendirdiği gerçek hakikat ki o elhak olan Allah'tan kaynaklanır, onun arkasında bizleri yürüsün inşallah. Bu geniş ve zor olan mevzuyu ben üç temel başlık altında sizlere sunmaya çalışacağım. Birinci başlığımız Ehli şia ile Ehli sünnet düşüncesinde mehdilik. İkinci başlığımız günümüzdeki değerlendirmelerle mehdilik. Üçüncüsü, üçüncüsü de alınması gereken mesajlar çerçevesinde mehdilik. Üç başlığı nasıl anlatacaksın diyeceksiniz. Valla ben de bilmiyorum. Allah Kerim tevekkeltü alallah deyip bir şekilde beraberce yürüyeceğiz. Birinci başlığımıza geçmeden Mehdi kelimesinin anlamına dair bir cümle söyleyeyim size ki neyden bahsettiğimiz anlaşılsın. Lugatta Mehdi hidayete ermiş Allah'ın kendisini hakka ulaştırdığı kişi anlamındadır. İbni Manzur'un Lisanul ül Arab'da verdiği tanım da bu. Bu tanımdan yola çıkarsak hepiniz mehdisiniz. Ben mehdiyim diyemiyorum korkumdan hepiniz mehdisiniz ama. Ancak istilahta anlam farklı. İstilaha geldiğimiz zaman istilahtaki anlamı şudur. Zulüm ve haksızlıkların yaygınlaştığı ahir zamanda yeryüzünü adaletle dolduracak kişinin adıdır. İstilahi manasında Mehdi hadislerin bize verdiği anlam üzerinden oluşan manadır. Bu anlamları zihnimizde bir yerde tutalım. Bir de Mehdi'nin kimliğine dair biraz sonra size detaylarını vereceğim. Ama en fazla üzerinde konuşulan ve sahih diye nitelendirilen, ve başta Ebu Davud'un süneni olmak üzere Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbni Mace'nin kitabında ve onlarca hadis kitabında geçen hadisi de öğrenelim. O hadisin üzerinden yürümeye çalışacağız çünkü. O hadise göre de Hazreti Ali'dir hadisin ravisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki dünyanın ömründen bir gün kalsa bile Allah benim ehli beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı daha önce zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracaktır. Zaten istilahi mana da bu hadisten çıkarılıyor. Dünyanın ömrü bir gün bile kalsa Allah uzatacak o ömrü yani kesinlikle gelecek anlamında. Burada mecazi bir ifade var anlıyorsunuz. Allah kesinlikle gönderecek. Nereden? Benim soyumdan yani Ehl-i Beyt'ten Ehl Beyt mektebindeki derslerden konunun Hazreti Mehdi'ye yaslanmasının sebebi de bu. Bu bilgiler ön bilgi olsun biz üç temel başlığımızı anlamı adına bir kapı açalım ve yürüyelim. Birincisi neydi ehli şia ile ehli sünnet düşüncesinde mehdilik. Gerek şiada gerekse ehli sünnette mehdilik önemli bir bahistir. İlk dönemden itibaren üzerinde konuşulmuştur, yorumlar yapılmıştır, var olan hadisler anlaşılmaya çalışılmıştır. Çok acayip derecede üzerinde büyük bir külliyat oluşturulmuştur. Özellikle Şia'da biraz daha farklı bir anlam taşıdığı için mehdilik bu konu Şia'da biraz daha farklıdır. Şia ile ehli sünnet dünyası arasındaki en temel farkı hiç öyle lafı uzatmadan direkt veriyorum size. Şia mehdiliği. Recat ve gaybet üzerine bina ederken ehli sünnet bunu kabul etmez. Mehdi'nin ahir zamanda normal bir yol ile doğup, büyüyüp vazifesini icra edeceğini iddia eder. Şiaya göre Mehdi biraz olağanüstü bir şahsiyet iken ehli sünnet düşüncesine göre böyle değildir. Ehli sünnet düşüncesine göre Allah'ın kullarından bir kuldur ama ehli beyt silsilesindendir. Normal doğacaktır. Hayatında delik yoktur. Normal doğup zamanı geldiği zamanda kendisine yüklenen vazifeyi misyonu yerine getirme adına bir şeyler yapacaktır. Bu meselede ehli sünnetle ehli şia arasındaki farkı iyi anlamamız gerekiyor ki değerlendirmeleri yaparken... Bazı şeyleri birbirine karıştırmayalım dedim ya biraz zihni karışıklık var zihni karışıklığın olduğu yerlerden bir tanesi de burasıdır çok temelde şia ile ehl-i sünnet arasında böyle bir fark olmasına rağmen arkasındaki meseleler mesela Mehdi'nin vasıfları soyu yapacağı icraatler vazifeler arkasından olacak hadiseler konusunda da Şia ile ehli sünnet dünyası arasında bir ittifak vardır. Yani ondan sonraki meselelerde ortak bir dil kullanılır. Genelde de ortak hadisler kullanılır. Farklılar var ama genelde de zeminde bir birliktelik olduğu söz konusudur. Sadece en temelde o fark var ve onu unutmuyoruz. Şia'ya göre Hazreti Mehdi Kim size geçen derslerde anlattığım Hasan el askerinin oğludur. Hasan al-Eskeri'nin kendisi hayatta iken oğlu Hicri 255 miladi 868'de Samarra'da biliyorsunuz Abbasilerin kurduğu şehir orada doğmuştur. 5-6 yaşlarına gelinceye kadar babası hayattadır. Babası vefat ettikten sonra da Şia akidesine göre bir yere girmiş orada ihtilaflar var bir yere girmiş ve orada kaybolmuştur. Şimdiye kadar da orada da gaip imamdır. Yani kayıp imamdır. Zamanı gelince oradan çıkacaktır. Ve Şia'nın yine akidesine göre orada onunla bazen bazıları görüşür. Kalbi temiz olanlar takvası çok olanlar görüşürler. Hatta Şia'nın bazı kitaplarında o görüşenlerin isimleri de vardır. Ama ehli sünnet dünyası buna asla inanmaz. Recat ve gaybet diye bir düşünce ehli sünnetin akidesinde ve düşüncesinde yoktur dediğim gibi ehli beyt silsilesinin sonlarında son halkalarında biraz sonra çeşitli şeyler söyleyeceğim size normal bir yolla doğup vazifesini icra edecek bir zattır bir İslam şahsiyetidir büyük bir insandır böyle anlaşılır aradaki fark böyle olmasına rağmen karışıklık öyle bir hale gelmiş ki bugün sokağa gitseniz ve Mehdi hakkında birkaç şey sorsanız genelde kendisini sünni diye ifadelendiren isimler bile Şia'nın sözlerini söyler ve Şia'nın akidesine uygun bir Mehdi anlayışını anlatır. Nedendir bilemiyorum o da işin ayrı bir boyutu. Ehli Şia ile Ehli Sünnet dünyası arasındaki temel farkları böyle özetleyebiliriz. Aslında çok şey söylenebilir. Çok şey belki üzerinde değerlendirme yapılabilir ama genel anlamda biz bir teşehüt miktarı bile olsa bu meselede bazı bilgileri almak için bu dersi yapıyoruz. Günümüzdeki değerlendirmelerle mehdilik bahsine gelelim. İkinci bahis neler söylüyor insanlarımız? Ben bu hafta bundan önceki zamanlarda mehdi meselesinde Aklıma geldik okudukça aklıma takılan şeyleri gözüme çarptıkça eklediğim yazdığım şeyleri şöyle bir havuzda toplamıştım. Bayağı da şey birikmiş ciddi de bir birikim var. Sınıflandırırken beş kategoriye ayırdım bunu. Yani günümüzdeki değerlendirmelerle mehdilik meselesini beş başlık altında size sunacağım. Onları da söyleyeyim. Birincisi mehdiliği tamamen inkar edenler. İkincisi Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Üçüncüsü Mehdi olduğunu iddia edenler. Dördüncüsü Mehdi geldi gitti siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Beşincisi de Mehdi'nin gelmesine zemin hazırlayanlar. Bugün günümüzde şu anda yaşadığımız zeminde. Mehdilik meselesi hakkında söylenen konuşulan genelde bunlar. Belki bunların alt başlıkları olabilir ama temel anlamda beş başlık altında biz bu meseleyi günümüzdeki değerlendirme bahsinde anlayabiliriz. Mehdiliği tamamen inkar edenlerden açalım meseleyi. Bu mesele bugünün bir meselesi bakın. Çok belki garibinize gidecek şeyler söyleyeceğim ama derdimiz hakikate ulaşmak Birbirimizle bu manada inşallah telkinlerde bulunarak hakikate ulaşma adına bir şeyler yapacağız. Eski ulemaya baktığınız zaman diyelim ki yaklaşık bundan bir 40 sene öncesine 50 sene öncesine baktığınızda mehdiliği tamamen inkar eden bir isme rastlamazsınız. Neler bunun içerisine gelecek ona dair söyleyeceğimi söyleyeceğim bu biraz son dönemin meselesidir son dönemlerde bu biraz daha fazlaca gündeme geldi onun için biz mehdiliği tamamen inkar edenlerin söylediklerinin değerlendirmelerini biraz anlama adına gayret göstereceğiz ki mehdilik nedir ne değildir sorusuna da cevap olsun şöyle bir yolla yürüyelim. Ağır bir mesele zor bir mesele ya sanki siz bana soru soruyorsunuz ben de size cevap veriyorum. Sual cevap karşılıklı olsun ki biraz daha bu meseleyi anlayalım. Ne diyorlar? Diyorlar ki Mehdi ile ilgili Kur'an'da bir tek ayet yok. Böyle mühim bir meseleye Kur'an hiç değinmemişse demek ki bu mesele sonrakilerin uydurduğu bir konudur. Duydunuz değil mi bu iddiayı? Duydunuz. El cevap şimdi gelelim cevaba. Mehdiliğin Kur'an'da olmadığı doğru bir hakikat ancak Kur'an'da her mesele var mı diye de bir soru sormamız gerekmez mi? Evet Rabbimiz dedi ki ben kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadım her şey var aslında ancak biz o her şeyi yakalama adına neredeyiz? Her şeyi görebiliyor muyuz her şeyi Elde edebiliyor muyuz sorusu üzerinde durulması gereken bir sorudur. Allah Celle Celaluhu kendi peygamberini Kur'an'ın ilk muhatabı olarak seçip insanlığa Kur'an'ı onun üzerinden aktarırken bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebyin diye bir görevinden bahsediyor. Tebyin nedir? Mübhem olan ayetleri açıklayandır. Ve böyle bir görevi var peygamber aleyhissalatü vesselamın onun için Allah'ın kitabında var olan bazı meseleler okunurken biz onunla irdilen, irdelendirmesek bile ilk bakışta alaka kurmasak bile bu mesele Allah'ın kitabında yoktur deyip kestirip atmak doğru değil. Size çok somut bir örnek vereyim tevhid bu dinin asli kavramlarından birisi midir? Asli kavramlarından birisidir tevhid olmasa iman olur mu bana söyleyin Kur'an'da tevhid kavramı kaç kez geçiyor hiç tevhidi kavram olarak kullanmaz ama tevhidi anlatan yüzlerce ayet vardır şimdi tevhid kavramı Kur'an'da geçmiyor diye biz tevhid kavramı yoktur gibi bir şey söyleyebilir miyiz bunun gibi onlarca şey söylenir ben sadece aklıma bu geldiği için söylüyorum bakın meseleyi anlayabileceğimiz bir örnek vereyim size biraz daha somut bir örnek Abdullah İbni Mesud radıyallahu an, Buhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet şimdi aktaracağım rivayet onun söylediği bir söz var yanına herhalde kadınlardan birisi geliyor o kadına baktıktan sonra diyor ki bedenine dövme yapan ve yaptıran şekil vermek suretiyle yüzünün kaşlarının tüyünü yolan. Bu sıradan bir kaş aldırma değil bu farklı bir şey dişlerinin arasını ayırtarak Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara Allah lanet etmiştir. Bu sözü Ümmü Yakup isimli bir kadın duyuyor Abdullah İbni Mesud'dan. İtiraz ediyor. Ey Allah Resulü'nün sahabesi diyor. Ben de Kur'an'ı en az senin kadar bilirim. Okumuşum. Kur'an'ın iki kapağı arasındaki bütün ayetleri bilirim. Ben Allah'ın kitabında böyle bir lanet okumadım. Ümmü Yakub'a hitaben Abdullah İbni Mesud ne diyor biliyor musunuz? Demek ki sen Allah'ın kitabını okumamışsın. Eğer sen Allah'ın kitabını okumuş olsaydın Allah'ın kitabında... Resul size ne verdiyse onu alın sizden neyi sakındırdıysa ondan da sakının ayetini okurdun. Vallahi ben bu kulaklarımda duydum Allah Resulü biraz önce söylediğim kesimlere lanet etti. Onun laneti Allah'ın lanetidir. Hal böyleyse eğer biz ilk bakışta bu Allah'ın kitabında yok deyip kestirip atma gibi bir duruma giremeyiz ki. Kaldı ki Allah'ın kitabında Allah nurunu tamamlayacak diyor mu diyor. Hat batıla galebe çalacak diyor mu diyor. Yeryüzünde salih kulların varisçiler olacak mülke diyor mu diyor. Kesinlikle bu manada Cenab-ı Hak kendi kelimesini her tarafta hakim kılacağının müjdesini çeşitli ayetlerde veriyor mu veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kelimesi ve benim adım yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra her eve kerpiçten kiremitten yapılmış her eve gireceğini söylüyor mu? Söylüyor. Peki bunları yapacak kim? Yapacak salih bir cemaattir. Müslümanların içerisinden çıkmış bir Müslüman topluluğudur. Böyle bir topluluğun imamı olmayacak mı? İmamı olacak İşte o mehdidir budur. Başka bir şeye yorumlamanın bir anlamı yok ki orada söylenen söz ve bize verilen mesaj bu şekilde algılandığı zaman sıkıntı yok. Ama farklı bir biçimde yorumladığınız zaman zaten başka şeyler çıkar içine. Şimdi gelelim ikinci bir soruya diyorlar ki Mehcilik düşüncesi Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve diğer dinlerde de var. Dolayısıyla İslam düşüncesine diğer dinlerden geçmiştir. Böyle bir iddiayı da duydunuz mu? Duydunuz. Doğru mu peki bu? Doğru değil. Niye değil? Evet, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, başka dinlerde de İslam'la ortak olan meseleler var. Şimdi siz hangi dine baksanız cennet, cehennem, haşır, hesap bu tarz şeyleri görür müsünüz, görmez misiniz? Hristiyanlıkta yok mu bunlar? Var. Yahudilikte yok mu bunlar? Var. Öyleyse eğer Orda var olan meseleleri değerlendirdiğimizde orada var onun için İslam'a buradan geçmiştir demek bir kere yanlış bir şeydir. O zaman biz birçok meseleyi bu çerçevede değerlendirmek durumunda kalırız. Kaldı ki gözden kaçan bir hakikati nazarlarınıza vereyim. Tedvin asrı dediğimiz hicretin ikinci asrı ve üçüncü asrı Müslümanların galip olduğu bir asırdır. Galibiyet asrıdır o günlerde Abbasiler dönemini zaman zaman size işledik burada ehlibeyt Beyt başlığı altında gördünüz Müslümanların galip olduğu zaman diliminde niye mağlubun düşüncesini kabul etsin biz tedvin asrında hiçbir zaman onlardan bir düşünce almamışız galip olan mağlubun benimsediği bir şeyi kabul eder mi? Biz onlara vermişiz aslında niye bu konuda kendimize güvensizlik adına bir şeyler söylüyoruz? İnanın biz etkilemişiz Yahudileri ve Hristiyanları. niye onlardan etkilenmiş olalım? Dolayısıyla tedvin asrında oluşan ve bugün sahih dediğimiz İslam'ın temel kaynaklarında bu tarz şeylerin okunmasında böyle bir bilgi de göz ardı edilmemeli. Üçüncüsü bir başka soru. Sizin adınıza soruyorum. Mehdilik meselesini anlatan hadislerin tamamı uydurmadır. Bu hadisler sonradan hadis kitaplarına sokulmuştur. Bu iddiayı da duydunuz mu? Duydunuz. Bu çok söylenen bir şey. Peki bu iddiayı söyleyenlere iki tane soru soralım. Diyelim ki siz mehdilik meselesini anlatan hadislerin hepsini değerlendirdiniz mi? İkincisi 14 asır boyunca bu meseleyi inkar eden ve tüm hadislerin mevzu olduğunu söyleyen başka bir alim var mı? İki tane soru soralım. Birincisi neydi? Siz mehdilik meselesini anlatan hadislerin hepsini değerlendirdiniz mi? Değerlendirdilerse değerlendirmelerini söylesinler biz de anlayalım. İkincisi 14 asır boyunca bu meseleyi inkar eden ve tüm hadislerin mevzu olduğunu söyleyen başka bir alim var mı? Ben kendi değerlendirmemi söyleyeyim. Siz de bulduğunuz zaman bu iddiayı söyleyenlere sorarsınız. Hazreti Mehdi'yi anlatan hadislerin toplam sayısı... Bizim temel kaynaklarımızda tali kaynakları söylemiyorum. Temel kaynak nedir? Kutubi Sıddedir, Kutubi Tis'adır, Abdurrezzak'ın Müsnafıdır. Biliyorsunuz, bilenler biliyor. Temel kaynaklarda geçen rivayet sayısı 80'dir. Bakın bu 80 sayısına El Muttakinin Kenzul Ummalı yani tali derecedeki hadis kitapları dahil değil. Kenzul Ummal'daki hadis sayısı 59. Heyseminin zevaidi oradaki hadis sayısı 20 o da dahil değil. İbnül Cevzi'nin el ileli orada geçen hadis sayısı 16 o da dahil değil. 80 tane temel hadis kitabında geçen rivayeti söylüyorum size. Açın mesela Ahmet bin Hanbel'in müsnedini 12 tane bu konuda rivayet görürsünüz. İbni Mace'de 8 tane rivayet görürsünüz. Ebu Davud'da 8 tane görürsünüz. Tirmizi'de 3 tane görürsünüz ile ahir. Bu kadar hadisler ve bu en temel hadis kitaplarımızda geçen kaynaklar ve kitaplarda tamamen ve bir çizgide bunların hepsi mevzudur, uydurmadır dediğiniz zaman Resulullah'a ait olan bir sözü inkar etmişsiniz o ayrı bir mesele o ayrıca değerlendirilir. Diyelim ki 80 tane rivayetten 20 tanesi sahih olsun 60 tanesi de hasen olsun zayıf olsun uydurma olsun böyle bir tasnifat yapalım 20 tanesi bile sahih olsa bunların hepsi yalandır dediğiniz zaman en az 100 tane raviyi yalancılıkla itham ediyorsunuz İster misiniz ahirette onlarla karşı karşıya gelmeyi İsterseniz benim yapacağım bir şey yok 100 tane insana yalancılık itham etmek bu büyük bir cesaret yani ben bu cesareti gösteren insanlara da şaşıyorum doğrusu neden bu konuda dilimize bir ayar koymayız belli şeylerden korkmayız diye de gerçekten ben onların adına korkuyorum burada söylenen bu kitaplar hepimizin değer ve kıymetini bildiğimiz kitaplar dediğim gibi hepsi mevzudur hepsi yalandır diyebilmek Büyük bir cesaret işi eğer bunların içerisinde doğru olanlar varsa onlarla işimiz var ahirette bunu unutmayalım. Peki 14 asır boyunca İslam ümmeti içerisinde Mehdi hadislerinin tamamının uydurma olduğunu söyleyen bir alim var mı? İnanın ki yok araştırın göreceksiniz son döneme kadar da yoktu. Peki bu meseleyi konuşanlar kendilerine İbn Haldun'u delil gösteriyorlar. Onu da söyleyelim. Dedi ki konuşacağız. İbni Haldun'un mukaddimesinde bu mesele var. İlgilenen, i̇lgilenenler Türkçesi de var mukaddimenin biliyorsunuz. ikinci cildine bakabilirler. İbni Haldun bir kere tamamen inkar ise bu hadisleri. Bizim için delil olmaz neden İbn Haldun tarihçidir başımızın üstünde yeri var çok da biz ondan faydalanırız özellikle tarih sahasında bizim de ilgi alanımız olduğu için fazlaca istifade ederiz. Ama İbn Haldun böyle bir şey demiyor ne diyor biliyor musunuz aynen cümlesini söylüyorum size pek azı müstesna bu hadislerin çoğu uydurmadır diyor. Hepsini uydurma diye nitelendirme ifadesiyle okuduğum ifade aynı değil. Hepsi uydurmadır ayrı bir şey. Pek azı müstesna çoğu uydurmadır demek ayrı bir şeydir. Ne demiş oluyor? Ne kadarını değerlendirdiğini bilmiyoruz. O 80 tane rivayetin 50'sini mi, 30'unu mu, 20'sini mi değerlendirdi bilmiyoruz. Ama onların içerisinden sahih olduğunu da aslında İbn Haldun burada ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla 14 asır içerisinde bu hadislerin tamamen hepsinin uydurmadır gibi bir nitelendirme ile konuşanların kendilerine İbni Haldun'u delil olarak göstermeleri buradan da anlaşılacağı gibi doğru değil. Bakın yine mesela bu konuda çok hassastır İbni Teymiye ne diyor biliyor musunuz İbni Teymiye mehli hadislerinden bir miktarı tevatür derecesine ulaşmıştır. Açın eserlerini okuyun o da bu konuda çok hassastır şiaya karşı duruşu bellidir ve bu konuda kılı kırk yararcasına ciddi şeyler söyler İbni Teymiye söylediği söz bu. Bu konuda en güzel değerlendirmeyi büyük hadis alimimiz şefkani verir der ki kesinlikle bu mesele hakkında hadisler üzerinde genel bir değerlendirme yapılmamalı hadisler tek tek ele alınmalı. Sahih hasen zayıf mevzu diye nitelendirilmeli el hak bu doğrudur çünkü gerçekten bu meselede uydurma hadis de çok insanlar kendi fırkalarını kendi adamlarını destekleme adına birçok hadis de uydurmuşlar sonraki dönemlerdeki hadis kitaplarına bunlar girmiş. Şefkani'nin dediği bu, da, bu ölçü bizler içinde ölçü olmalı. Toptan ret ya da toptan kabul değil tek tek ele alarak sınıflandırılmalı. Bir sual daha neden Mehdi ile alakalı hadisler Bukhari ve Müslim'de geçmiyor? El cevap bunun da cevabı var. Nedir? Bakın verdiğim listede Bukhari ve Müslim yoktu. Evet öncelikle şunu bil eyyuhel talip sen talipsen. İlmi öğrenme adına bir gayretin varsa şu ilkeye kulak verir. Sahih hadisler sadece Bukhari ve Müslim'de sınırlı değildir. Bunu zihnine bir yere kaydet gel diğer meseleye konuşalım. Bukhari ve Müslim'de Mehdi ismiyle geçmez ancak adil bir imam sizin imamınız çağınızın imamı şeklinde ifadelerde bunlar var. Dolayısıyla sadece Mehdi ifadesi üzerinden Bukhari ve Müslim'de değerlendirme yapmak doğru değil. Size bir Bukhari'den bir Müslim'den başıma da iş açacağını bilmeme rağmen birer hadis okuyayım. Bukhari'de geçen hadise Ebu Hureyre naklediyor. Diyor ki İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman başıma niçin iş açtığını buradan anlayın. İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman. Devlet reisiniz kendinizden namazda imamınız olduğu İsa da imamınıza iktidar ettiği halde bakalım nasıl olursunuz. Ne diyor burada Mehdi'nin varlığına isim vermeden Resulullah tarafından beyanda bulunuyor. Bukhari Enbiya 49. hadis. İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden yani idareciniz kendinizden namazda imamınız olduğu İsa'da imamınıza iktida ettiği halde bakalım nasıl olursunuz. Bukhari Enbiya 49 gelelim Müslim'deki hadise onu da yine Ebu Hureyre naklediyor Müslim fiten bahsinde. İmamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu içinize indiği imamınıza da iktida ettiği zaman acaba nasıl olursunuz? Bakın Bukhari'deki lafızlara yakın ama biraz fark var. Buradaki imamınızdan kasıt kim? Bütün şariklere göre Hazreti Meklidir. Dolayısıyla Müslim'de ya da Bukhari'de geçmiyor demek doğru değil. Bu hadisleri bir kere nazar almak lazım ve bunun üzerinden değerlendirme yapmak lazım. Dolayısıyla bu manada da bu bilgi zihnimizde durmalı. Gelelim en önemli suallerden bir suale. Yoruldunuz mu? Mesele yoracak bizi ama yorularak anlamaya çalışacağız. Bakın ne diyorlar? Kur'an'da kıyametin ansızın kopacağı söyleniyor. Oysa ki hadislerde, yüzlerce kıyamet alametinden bahsediliyor İşte o alametlerden bir tanesi de Mehdi'dir böyle olunca bu tarz rivayetler Kur'an'la çelişmiyor mu duydunuz mu bu iddiayı da duydunuz şimdi gelelim bu mesele bu mesele mühim bir mesele Kur'an kıyametin ansızın kopacağını söylüyor mu söylüyor onlarca ayette En'am 31 Araf 187 Yusuf 107 ile ahir ancak yaptığımız çok temel bir yanlış var bu vesileyle o yanlışa da bir vurguda bulunalım nedir o yanlış parçacı okuyuş var ya bizim ocağımızı batırmış bir şeyi önce zihnimizde yargıya dönüştürüyoruz sonra o yargıya delil olsun diye Kur'an'daki ayetleri alıp kullanıyoruz. Böyle yaptığımız için içinde bazen bazı meseleleri algılamakta zorlanıyoruz. Ayetlerin siyakına ve sibakına bakın. Mesela benim söylediğim üç ayet araştırın onlarca ayet hepsini alt alta dizin şu hakikati göreceksiniz. Kıyametin ansızın kopacağına dair ayetlerin muhatabı kafirlerdir. Anladınız mı? Kafirlerin kıyamet diye bir gündemi yok. Böyle olduğu için inanmadığından dolayı alametine de inanmıyor. Alametine inanmadığı için o ansızın yakalanacak. Ama mümin kıyamete inanmış. Alametlerini de peygamberi söylemiş onlara da inanmış. Mümin için kıyamet alametleriyle gelecek. Ama kafir için böyle bir şey yok. Peki buna Kur'an'dan delil var mı? Var. Vallahi kapı gibi bir delil var. Açın Muhammed Suresi'nin 18. ayetini. Bakın Mevlan ne diyor. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? İşte muhakkak onun alametleri gelmiştir. Vakad ca'e tuha. Onun muhakkak alametleri gelmiştir. Kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Muhammed suresi 18. ayeti kıyametin alametlerinin olacağının en önem önemli delilidir. Hal böyleyse eğer ansızın kopacak diye ayetleri alt alta dizip de kıyamet alametlerine dair Efendimizin uzak alametleri yakın alametleri diye sıraladığı ve bugün birçok hadis kitabımızda fiten bahislerinin Ahir zamana ait vurgularının bulunduğu hadisler ki sayıları kaçtır bilmiyorum ama yüzün iki yüzün üzerindedir muhakkak. Öyle bir sayıma girmedim ben ama ciddi oranda olduğunu biliyorum. Onların hepsinin inkarı anlamına gelir bu. Dolayısıyla burada bu konuda da dikkatli olmalı ve bütüncül bir okuma yaparak bu meseleyi okumalı. Mehdiliği inkar edenler bahsi için bunları söyleyebiliriz İkincisi neydi Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar var mı böyle bir zümre var bazıları açıkça bunu söylüyor bazıları söylemiyor bana kim olduğunu sormayın size bir şey okuyayım kim olduğunu sormayın araştırın bulun diyor ki zatın biri içimizden biri günümüzde hilafetin tekrar kurulması Sadece beklenen Mehdi'nin gelmesi ile mümkün olabilir diğer durumlarda kurulacak yeni bir devlet dünya sisteminin bir parçasına dönüşür ve farklı bir anlam ifade etmez zatın sözünü anladınız mı? Yani diyor ki elimizi kolumuzu bağlayıp oturalım neye uğraşıyoruz? Zaten Mehdi gelecek Mehdi gelince de bütün her şey halledilecek. Mehdi gelmeyene kadar bizim devlet adına hilafet adına toplumu değiştirme adına dönüştürme adına bir şey yapmamıza gerek yok. O geldiği zaman zaten her şey halledilecek. Öyle olduğu için de şimdi biz ne yapalım eli koluba oturup bekleyelim. Hristiyanlar ve Yahudiler bunu yapıyorlar onlar başka şeyler de yapıyorlar dünyayı ifsad ediyorlar ki Mehdi Mesih biraz erken gelsin e onlarla bu anlayışın ne farkı var Allah aşkına nerede kaldı o zaman İslam'ın bin, bin bir tane yükümlülüğü farziyeti eğer biz Mehdi beklemek gibi bir görevimiz vardıysa o zaman biz Kur'an'ın emri bil maruf nehi anil münker cihat ayetlerini mücadele ayetlerini nereye koyacağız? Kim kalkacak da cihada gidecek nasıl olsa Mehdi gelecek işler çözülecek. Eğer böyle bir anlayış bir kabul edilecekse bu anlayışın altından nasıl kalkılır? Dolayısıyla bu anlayış sakat bir anlayıştır ve kesinlikle zihnimizden silinip süpürülmesi gereken bir anlayıştır. Üçüncü bahse geçelim. en sıkıntılı da bu Mehdi olduğunu iddia edenler. Ben bir tane zannediyordum diyordum herhalde bir tane var o meşhur. Bir aradım bu vesileyle ne bir tanesi en az 100 tane var. Sadece Türkiye'de de değil Irak'ta var İran'da var Şam'da var Suriye'de var bir de Avrupa versiyonları var bunların. Baya bu iş farklı bir alana demek ki dökülmüş Amerika'da var Almanya'da var var da var. Ciddi bir sıkıntı bu kadar çok olması için ne söylenir bilmiyorum ama. Her halde söylenecek en güzel şey şu Allah ıslah etsin başka ne diyeceksin bu bir hastalık inanın hastalık bu insanın kendinden bir şey bir şeyin var olduğunu düşünme hastalığı şimdi bu Mehdi'yim diye dolananlar var ya piyasada var olanlar diyorlar ya bize bir şeyler geliyor yalan söylemiyorlar İnanın ki onlara geliyor. Ama gelen melek değil o belli. Gelenin ne olduğunu bilmiyorum ama gelen melek değil şeytan mı cin mi bilmiyorum. Bir şeylerin geldiği de belli. Bu tamamen irade zafiyetinden kaynaklanan bir şey. Eğer bir insan gerek rüyada gerek yakaza halinde yakaza halinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Gerek rüyada gerek yakaza halinde kendisine bir şeyler geldiği zehabına kapılırsa Gördüğü bazı rüyalara farklı anlamlar yüklemeye başlarsa ben neymişim diye şöyle bir irade zafiyeti gösterirse şeytan zaten o fırsatı bekliyor. O anda şeytan onu bir kavala dönüştürüyor ve şeytan üflemeye başlıyor. Üfleyince şeytan ne oluyor? Kaval çalmaya başlıyor ama çaldıran şeytan onu. Bunun rahmani hiçbir izahı yoktur. Neden? Neden? Onun yaptıkları ortada, şeriatın söyledikleri ortada. Hal böyleyse bu kıyası yaptığınız zaman zaten ne olduğunu anlıyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz sıkıntıları olan kardeşlerin kesinlikle tedaviye ihtiyaçları var. Allah onlara acil şifalar versin. Onlara bu manada şifalar dileyip onları onlara havale etmek gerekiyor. Burada bir hakikate dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamberlikle muhatap oldu değil mi? Efendimizin çocukluğundan vahye muhatap olacağı ana kadar bu manada bazı şeyler duydu. Hepsi bir tarafa mesela rahip Bahira'nın sözleri, rahip Nastura'nın sözlerini biliyorsunuz. Efendimiz de o sözleri biliyordu. 35 yaşına gelince Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Yalnızlık ona sevdirildi Hira'ya gidip gelmeye başladı 38 yaşına gelince Hira daha da artmaya başladı vahyin naziline 6 ay kala Ayşe anamızın söylediği bir söz var sadık ve salih rüyalar görmeye başladı peygamber Aleyhisselatü vesselam onun için efendimiz diyordu ya salih rüyalar sadık rüyalar nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Oradaki rakam da önemli onu da siz araştırın. Niçin Efendimiz nübüvveti 46 parçaya böldü ve bir cüzünün sadık rüyalar olduğunu söyledi. Konumuz o değil. Ne görüyordu Efendimiz? Ayşe anamız söylüyor. Gece ne görüyorsa gündüz aynısı çıkıyordu. Allah aşkına o rüyalardan bir tanesi bizde olsa ayaklarımız yerden kesilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yıl boyunca bu kadar meseleye şahit olmasına rağmen Cebrail'i karşısında gördüğü zaman gel gel ben de seni bekliyordum gözüm yollarda kaldı falan demedi. Ama iradesini zafiyet noktasında boşlukta bırakan adamların arkasından gitseniz de ya abdi diye bir bağırsanız Lebek yarab deyip gelecek böyle bir haldeler yani o zafiyet böyle bir sıkıntıya seviyet vermiş. Adama öyle bir bağırsan beşinci kattan atacak kendini Onu ona hazır onu o öyle bir sözü bekliyor onlardan geçtim ben asıl benim üzüldüğüm taraf ne biliyor musunuz yüz tane belki bin tane bilmiyorum bu Mehdi'yim diyenler ve kendilerinde bu işlerin olduğunu söyleyenler hasta adamlar Allah şifa versin ya onlara inananlara ne diyeceğiz biz onlar tamam tamam Onlara inananlara ne diyeceğiz ölümüne bağlanan ve bu konuda gerçekten bir şeyler olduğunu söyleyen ve şeytanın o telkinlerine o vesveselerine o üfürmelerine müşteri olan binler var. Binlerce insan şu anda bizim işte biraz önce anlattığımız sıkıntıların çerçevesindeler. Bu bir hastalık işin başındakini tedavi etmek kolay da buna koşana ne demeli Allah onlara da yardım etsin. Ama burada sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğu işte ortaya çıkıyor. Eğer biz İslami İslam'ı sahih kaynaklara bağlı olarak bu toplumu anlatmasak şeytanın ayarttığı ve kandırdığı adamlar daha bu milleti çok kandıracaklar. Ve yarın hepimiz bu konuda Allah'a hesap vereceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Peki buradan şöyle bir şey çıkar mı? Madem bu insanlar böyle bir yalanı uyduruyorlar. Böyle bir şeyle insanları kandırıyorlar o zaman mehdiliği tamamen reddedelim. Hayır niye bunu yapalım ki? Peygamberlik iddiasında bulunanlar da oldu olmadılar mı? Müseylemetül Kezzab peygamberlik iddiasında bulundu. Şimdi birisi peygamberlik iddiasında bulununca biz kalkıp peygamberliği mi haşa reddedeceğiz? O kurumu mu devre dışı bırakacağız? Zaten şimdiki mehdileri... Sadece mehdi kelimesi kesmiyor biliyor musunuz? Mesela kendilerini takdim edenlere şöyle bir bakın nasıl takdim ediyorlar kendini. Mehdi, Mesih, Resul, İmam, halife. 5-6 kelimeyi yan yana yazarak kendilerini takdim ediyorlar. Sadece mehdilik de kesmiyor adamları. Onların hepsi gelecek gibi ağırlık ifade etsin. Böyle olması bizim bu kuruma ve bu sözlere karşı olmamız anlamına gelmez. Biz doğrusunu yanlışından ayırır ve bu konuda ne gerekiyorsa onu yaparız. Dördüncü bahse gelelim. Mehdi geldi gitti siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Bunu da diyenler var biliyor musunuz? Tarih boyunca da olmuş. Mesela ben bu dersler boyunca hicri 61'den Hicri 280'e kadar Ehlibeyt imamlarını ve o dönemi size anlatırken o zaman dilimini bayağı araştırdım. Size desem ki en az 100 tane o dönemde Mehdi'ye rastladım. Bu sözümde hilaf yok. Mesela hemen Hz. Ali'nin oğlu Muhammed el-Hanefiye'nin Mehdi olduğunu söylemişler. Hemen arkasından İmam Cafer-i Sadık'ın mehdi olduğunu öldüğünü ama bir daha geleceğini recat düşüncesi o recatı yani bir daha dönüşü mümkün olduğunu söylemişler. Musa Kazım'a aynısını söylemişler. Bazıları şimdi de söylüyor siz diyor boşuna bekliyorsunuz geldi gitti diyor siz o fırsatı kaçırdınız onların kim olduklarına girmeyelim ama böyle söyleyenler var. Ancak biz hadisleri bu manada okuduğumuz zaman orada anlatılan... Vasıflara dair şeyleri dikkatle incelediğimiz zaman bunun çok da doğru olmadığını görüyoruz. Günümüzde de vardı bu iddialar o zamanda da var. 1500'lü yıllarda mesela Hindistan'da bu çok yaygın özellikle Seyyid Muhammed isimli zatın etrafında binlerin toplandığını biliyoruz biz. Daha sonra Hindistan'da ortaya çıkan ve İngilizlerin destekçisi olan Gulem Ahmet yani onlardan bir tanesi. İngiliz işgal kuvvetlerine karşı çarpışması ve bu konudaki başarılarından dolayı tanınan Sudan mehdisi Muhammed Ahmet, Somali mehdisi Muhammed İbni Hasan ve Malcolm X'in de Müslümanlığına vesile olan müessesenin kurucusu olan Elijah Muhammed, Amerika'daki Müslümanların biliyorsunuz başkanıydı. Onun da mehdi olduğu iddia edilmiş. Böyle bir iddiayı dile getirenler, Tarihte olduğu gibi bugünlerde de var. Şimdi gelelim biz beşincisine. Nedir? Mehdi'nin gelmesine zemin hazırlayanlar. İdeal tavır arkadaşlar bu tavırdır. Size bir menkıbe anlatayım. Dedim ya menkıbeler uyumak için değil uyanmak içindir. Uyanmamıza bir vesile olsun. Kısa bir cümle. Bediüzzaman Hazretleri'ni hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Çok sıkıntılar çekmiş birisidir. Yine o sıkıntılı dönemlerden birisinde talebelerinden birisi diyor ki üstad diyor o kadar sıkıntı çektin ki inşallah Mehdi geldiği zaman bütün bu sıkıntılardan kurtulacaksın. Hazret diyor ki evladım Mehdi gelecek sen dikkat et de geldiğinde seni vazife başında bulsun. Mesele budur. Gerçekten bizim için önemli olan da bu. Evet Mehdi gelecek. Ama mesele bizi vazife başında bulma meselesidir. Şimdi biz meseleyi böyle algıladığımız zaman aslında bu biraz önce size söylediğim tartışmaların hiçbirinin anlamı da kalmıyor. Diyelim ki Mehdi Şam'dan çıktı öyle diyor hadisler ve geldi İstanbul'a öyle diyor hadisler. Beş vakit namaz üç vakte mi düşecek yok. 5 vakit 5 vakit gelen Mehdi de Muhammed'in şeriatına göre amel edecek. Biş yeni şeriat getirmeyecek. 5'i olan 8'i de yapmayacak. 5 olan namazın rekat say vakit sayısını 8'e de çıkarmayacak. Aynı şey devam edecek. Öyleyse eğer sen bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bu sözler ne kadarı sahih, ne kadarı hasen, ne kadarı zayıf, ne kadarı uydurma ayrı bir mesele. Ama şu bilinçte ol. Resulullah bir yerde konuşmuşsa sen orada sus. Çünkü Allah Resulü'nün sesinin üzerine ses olmayacağını söyledi senin kitabın. Senin kitabın onu sadece o gün... Peygamberle beraber yaşayan insanlar için söylemedi. O Hucura Suresindeki ayetler senin için benim için Allah Resulü'nün sözünün üzerine söz olmayacağını beyan etmek için söylenmiş sözler. Resulullah'ın adımının üzerine adım olmayacağını söyledi onları duy. Ve bir yerde Allah'ın kitabı konuşmuşsa Resulün sünneti de varsa orada durmayı bil ve haddini bil. Burada sana düşen mehdilik meselesinde eğer araştırmaya imkanın varsa araştır sen de kanaatini söyle ama bu konuda bir şey yapamıyorsan sen durmayı bil. Durmak kadar güzel bir şey yok bugünün insanı olarak en büyük sıkıntımız bu zaten biz bir İslam'ın sorumluluklarını anlasak ve gereklerini yerine getirsek ve şu anda yapmamız elzem olan yapmamız üzerimize farz olan ama yapmadıklarımızı böyle bir sıralasak hepsini bir tarafa bırakayım şimdi Haziran ayında zor zamanlar. Zor kalkıyoruz sabah namazına hepimiz birbirimizi çok iyi biliyoruz sırlarımızı ifşa etmeyelim Allah bilsin sırlarımızı ama tahmin edebiliyoruz şöyle kalktığınız zaman perdeyi bir aralayın nerede oturuyorsanız sayın bakalım kaç tane evin lambası yanıyor gördüğünüz 100 evden 10 tane evin ancak lambası yanıyor 90 tane evde sabah namazı kılınmıyor sen bu insanların imansızlıktan sineleri çatlarken bu manada sorumluluğunu düşünmeyeceksin. Allah yarın bu manada sana soracaklarını soracaklarına dair cevabını hazırlamayacaksın. Kalkacaksın bu meseleler üzerinde durup dönüp dönüp duracaksın. Allah aşkına böyle bir hale düşürüp de kendimizi yarın eyvah etmeyelim. Burada Allah diyelim ki orada eyvah etmeyelim. İşte bu meseleyi böyle anladığımız zaman evet Resulullah bunları söylemiş mi İnanıyorum ben söylemiş hadis kitaplarına karşı benim güvencem var değerlendirmesi ayrı bir mesele ama bu konuda Resulullah'ın konuştuğu şeklinde anlarım ve böyle inanırım bundan sonra artık benim yapacağım dediğim gibi Mehdi'ye zemin hazırlamak olmalı ama bir hastalık var aynı zeminde yaşıyoruz ben de içinizden biri olarak o hastalığı çok iyi biliyorum. Şimdi biz 21. asrın putlarını saymaya başlasak latı uzzayı, menatı hubelin naili naileyi isafı şunu bunu bunları saymıyoruz. Bunlar bitti şeytan o kadar akılsız mı kalksın da senin karşına tahta putla çıksın o devir kapandı bitti şimdi. Şimdi şeytan başka şeylerle çıkıyor karşımıza bakın bizim karşımıza çıkardığı putlardan bir tanesi bilgi putudur gerçekten bilgiyi bizim karşımıza bir put olarak çıkarmıştır ve öyle bir hale getirmiş ki bizi la edri bilmiyorum sözünü talebe alim cahil aydın herkes kendine bir zul olarak görüyor yani bir soru soruldu ya size bilmiyorum demeniz bir alçaklık olarak algılanıyor ve bilsek bilmesek her mesele hakkında yorum yapmaya başlıyoruz. Allah aşkına siz televizyonda konuşan hocalardan aflarına sığınarak söyleyeceğim. Hepsi başımızın tacıları bir şey söylemiyorum ama bir değerlendirme yapıyorum. Hiç bilmiyorum sözünü duydunuz mu? Duyduğunuz zaman söyleyin de ben bu sözümü geri alayım. Her şeyi biliyorlar her şeyi bilmedikleri bir mesele yok. Ama ben size ilginç bir şey söyleyeyim. İmam Ebu Hanife ilimde nasıl bir noktadadır var mı İmam Ebu Hanife gibi biri söyleyin varsa gidip onun mezhebine dahil olalım ve onun iştahlarıyla amel edelim. Açın bakın İmam Ebu Hanife'nin hayatını sekiz meselede tevakkuf etmiştir. Sekiz meselede tevakkuf etmiş. Tevakkuf fıkıh usulünde bir kavramdır ne demek biliyor musunuz? Yerinde durmak. Yani o konuda la edri demiştir. E şimdi biz nuzul İsa'ya atsak mesela şurada bir meseleyi açsam ben üç mesele desem siz kırt tane diyeceksiniz. Hepimizin bilgisi var. Hepimiz lehte aleyhte konuşuyoruz. Hangi mesele olursa olsun arkadaş ben bilmiyorum. İnanın ki araştırmadım. Resulullah bu konuda hadisler beyan etmiş. Hadislerin şerhlerine müracaat etmedim. Ayetleri bütüncül olarak okumadım. Niye konuşayım da başıma iş açayım? Yarın öbür gün haklarına girerim birilerinin Allah huzurunda hesap veririm. En iyisi ben bilmiyorum diyeyim. Desek ne kaybederiz? İnanın bunu deyin bu güzel bir şey. Allah bize bunu dedirsin. Bu insana haddini bilmeyi öğrettirir. Ve biz bu manada haddimizi bildiğimiz zaman da İlimden de, irfandan da, hikmetten de nasibimiz fazlaca olur. Mevla bu konuda hepimize yardım eylesin. Ve bu konuda inşallah rahmetiyle bizlere muamelede bulunsun. Yarın başımıza iş açacak sözleri söyletmesin. Yarın önümüze çıkıp da pişman olacağımız sözleri ve amelleri bizlere yaptırtmasın, konuşturtmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.